Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Kardeşlerim bugün 22 Nisan 2017 Cumartesi Bugünkü dersimiz Geçen Haftadaki dersimizin Devamı olacak Geçen haftadaki dersimizin konusu İslam kardeşliğini Canlı tutmak için Hazreti Ali radıyallahu anh'un bu ümmete tavsiyeleri idi. Bugünkü ders ikinci bölüm olacak. Allah azze ve celle ilk önce anlattığımla benim amel etmemi sonra sizin dinlediklerinizle amel etmenizi size kolaylaştırsın. Tabii benim için de geçerli bu dua. Evet Ali radıyallahu Allahu anhu şöyle diyor: Halk ile dostluk ve samimiyeti Allahın Celleva Ala itaati üzere olan kimseye ne mutlu? Hem halkla çevresindeki civarındaki insanlarla dostluk kuracak <gülüyor> ve bu dostlukta Allah Subhanahu ve Taala'nın İtaatine, ona ibadete götürecek kişiyi, kişileri. Dostluğu bu hal üzere kurulmuş olan kimseye ne mutlu diyor Hz. Ali. Bakın, sahabe-i kiramdan bu minval üzere vallahi yüzlerce, milyonlarca söz var. Abartı değil. Yüzlerce, binlerce bu şekilde söz var. Eğer biz bunları tutarsak, bunları hayat nizami olarak yaşantımıza tatbik edersek, Allah'ın izniyle ömrümüz bereketlenecek. Dünyamızda, dünyamızda yaşantımıza renk gelecek. Hem biz etraftaki kimseleri seveceğiz, hem çevremizdeki kimseler bize muhabbetle bağlanacak. Şimdi, her Müslüman gücünün yettiği kadar İslam davetçisidir. Eğer biz kendimizi çevremize ve civarımızdaki insanlara sevdirirsek, Allah'ın izniyle dinimizi onlara anlatma hususunda bir kapı aralamış olacağız. Ona hot, buna zot. Onu tahkir etmek, bunu tahrik etmek, onu küçümsemek, bunu ötelemek bize bir fayda ne yapmayacak sağlamayacak. Etrafımızdan kimse kalmayacak. Kimseyi göremeyeceğiz. Allah Azze ve Celle, İmran, Allahu Alem akılmak kaldığına göre, al İmran suresi 159. ayeti kerimede, meale ne diyor? Eğer diyor sen onlara rahmet kanatlarını açmamış olsaydın, mütevazı bir şekilde davranmamış olsaydın, katı kalpli, haşin birisi bulunsaydın, onlar etrafından dağılıp giderlerdi. E şimdi biz, bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kafirlere, Yahudilere, Hristiyanlara ve müşriklere bunlara anlatıyordu İslam'ı. Ve bu insanlar Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ı ta küçüklüğünden beri tanıdıklarından dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara anlatmış olduğu ince meseleleri, dini meseleleri çok çabuk kabul ediyorlardı. Nasıl çabuk kabul ediyorlardı? Tabi Allah Azze ve Celle'nin onların gönlünü, kalbini İslam'a açması durumu. Bazısı ilk duyuşta kabul etmiş, bazısı 5-10 sene sonra kabul etmiş. Ama Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Yürüyen Kur'an olarak yarattığından dolayı peygamber aleyhissalatü vesselam vahyi ne yapıyordu? Açıklıyordu ama vahyi ilk önce kendinde yaşıyordu. İns yalan söylemiyordu, sahtekarlık yapmıyordu. İnsanların güvenini sağlamıştı Resulullah aleyhissalatü vesselam. Verdiği sözü tutuyordu. Hiçbir falsosunu, fiyaskosunu Resulullah aleyhissalatü vesselamın o güne kadar ne yapamadılar tutamadılar. Onun için ne söylediyse belki kinlerinden dolayı, adavetlerinden dolayı, düşmanlıklarından dolayı ilk etapta kabul etmemezlik yapsalar dahi vallahi hepsi Ebu Leheb ve Ebu Cehil'de dahil, hepsi kalben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik ediyorlardı. Ebu Leheb ile Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğru sözlü olduğunu söylüyorlardı birbirlerine. Ne diyorlardı? Vallahi Muhammed şimdiye kadar Allah'ın kullarına yalan söylemedi. Allah için yalan söylemez. Ama işte bu imanlarını, bu inançlarını dilleriyle ikrar etmedikleri için Müslüman olamadılar. Gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan onun ağzından sadır olacak olan güzellikleri duyabilmek için sabahleyin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne okuyacak namaz kılarken Kabe'nin yanında diye Kabe ile Kabe'nin örtü arası, örtüsü arasına girip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı dinliyorlardı. Bir bakıyorlardı ki hepsi sıralı. Diyorlardı ki yarın gelmeyeceğiz bundan sonra. Millet görürse Bizim Muhammed'i dinlediğimizi sallallahu aleyhi ve sellem vallahi Muhammed'e karşı <gülüyor> muhabbetleri ne yapacak? Artacak. Yarın gelmiyoruz. Yolur, tamam gelmeyeceğiz yarın. Öbürsü gün oluyordu. Karanlıkta yine ne yapıyorlardı? Resulullah aleyhissalatü vesselama yeni gelmiş olan vahyi dinlemek için geliyorlardı. Kabe'nin Neresinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyordu daha çok? <gülüyor> <gülüyor> makamı İbrahim İbrahim ile Hacer-i Hacer, Hacer arasında bir de e, Kabe-i Muazzama ve Beytul ül makdis bir hizaya gelecek şekilde duruyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaza. Kabe'de namaz kıldığı e, zaman. Bugün gerçekten en çok sevdiğimiz kardeşimiz dahi bize bu şekilde güvenebiliyor mu? Bak biz kendi akide kardeşlerimiz, amel kardeşlerimiz arasında dahi bu güvenini yapamamışız, sağlayamamışız. Adam bizden borç istiyor, ne diyoruz? Acaba öder mi? Yani 1 lira değil, 2 lira değil istediği 10 milyon lira. Ödemezse geriye, zamanında vermezse bunu bayağı bir yara açar bize. Düşünüyor muyuz, düşünmüyor muyuz? Kardeşler dikkat edin, dikkat edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak sadece namazda elleri kulaklara kadar bu şekilde kaldırmak değil. Sadece Resulullah aleyhissalatu vesselama ittiba etmek... Kıyamda eli göğüse bağlamak değil. et da de parmak oynatmak değil. Gözleri parmak ucuna dikmek değil. Sadece Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a benzemek, pazartesi perşembe günleri oruç tutmak, gök ayının 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmak değil. Hani ahlaki cihette Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a benzeme durumumuz nerede? İnnemâ bui'tü en utemmime makâriml Ben en güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyen Resulullah değil mi? Gerçekten ahlaki cihette Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a benzemeye çalışıyor muyuz? Affediciliğimiz var mı? İkram ediciliğimiz, ihsan ediciliğimiz Sair insanların durumundan bir parmak daha üstün mü? İşte halk ile dostluk ve samimiyet kurmadan ne yapamayacağız? Dinimizin reklamını yapamayacağız. Bizim dinimizin reklama ihtiyacı mı var? Tabi reklama ihtiyacı var. En kötü reklam Reklamsızlıktan iyidir demişler. İnsan en güzel daveti kendi hayatında yaşantısıyla yapar. Ya eyyühellezine amenu, lima tekulûne ma la tefa'lûn, kebura mekten indallâhi em tekulû la Allah Azze ve Celle buyuruyor burada. Ya amenu, ey iman edenler. Limata la Yapmadığınızı niye söylersiniz? Kime hitap ediyor? İman edenlere. Ya ayuhellezina amenu sana bana bize iman etmiş olanlara. Limata kulun la Yapmadığınız şeyleri niye söylersiniz, dile getirirsiniz? <gülüyor> Allah bizden edebiyat istemiyor. Allah bizden hayatımızı Kur'an'a göre, sünnete göre, sahabe-i Kiramun yaşayışına göre tanzim etmemizi istiyor. İşte insanları eğer dine davet etmek istiyorsak onlarla güzel diyalog içinde bulunmamız lazım. Ağzından küfür olan, ağzından efendime söyleyeyim lanet akan, ağzından beddua akan, onu tekfir eden, bunu küçülten kişiler, insanlar tarafından sevilen kimseler olamayacaklarından dolayı onlar davetçi olma, statüsünü kaybeden kimseler. Öyle mi? Evet. Etrafımızdaki kimselerle samimiyet kuracağız, dostluk kuracağız. Ama dostluk başka, samimiyet başka, cıvıklık başka. Yani biz dostlukla, samimiyetle, cıvıklığı ayırt edemeyen bir toplumuz. Ne yazık ki bu böyle. İlk önce kendimiz yaşayacağız. Ondan sonra inandığımız ve hayatımıza tatbik etmiş olduğumuz meselelerin karşıdakine söyleyeceğiz. Bal bal demekle ağız Evimizde bir kavanoz bal var. Maşallah, barakallah. Ağzı sıkı sıkıya kapatılmış. Diyorsun ki bu bal anzer balı. Kilosu bir milyon lira. Eski parayla bir milyon lira. Ya, şimdi bir iki bin lira. Adam söylüyor hocam anzer balı yedin mi tattın mı? Vallahi tatmadım. E kardeşim senin elinde bu. Ne yapman lazım senin? Kapağı açacaksın. şadet parmağını Bismillah deyip daldıracaksın bal kavanozuna. Ondan sonra <gülüyor> daldırmakla da bırakmayacaksın. Akar gider. Yalayacaksın. Biz Allah Azze ve Celle'nin gerçekten seçtiği kullarıyız. Bizi Müslüman bir ana babadan, Müslüman bir memlekette, Müslümanların içinde yaratmış Allah. İyi kötü bir şeyler duymuşuz. Ve en sonunda da Allah Celle ve Ala bize ikram etmiş. Bize ikram etmiş. Hem akidevi cihette hem ameli cihette. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a benzemek isteyen, benzeyen bir toplumun sertleri olmuşuz. Elhamdülillah. Yani sokakta gezen, namaz kılmayan, oruç tutmayan, her türlü kötülüğü işleyip ben de Müslümanım diyen kimselerden değiliz biz hamdolsun. İnandığımızı amele tatbik etmek isteyen, tatbik eden kimselerdeniz. Ama ahlaki durumlara biraz daha ne yapmamız lazım? Eğilmemiz lazım. Ahlaki zafiyetlerimiz var. İşte bunları ne için anlatıyoruz? Hazreti Ali böyle söylemiş. Tamam Allah rahmet etsin, Allah onu şefaatci yazsın bize. Hazreti Ali böyle söylemiş de hayatına tatbik etmemiş mi? Tatbik etmiş. O zaman biz de ne yapacağız? Hayatımıza tatbik edeceğiz. Hem kendimize menfaatimiz olacak hem çevremizdeki insanlara menfaatimiz olacak. Evet, burada anlamak istediğimiz, anlayacağımız bize verilen ders şu olmalı. Çıkar üzerine kurulu dostluklar kısa sürelidir ve kötü sonuç vereceğine işaret vardır. Ben Mustafa'dan borç istiyorum, vermiyor. Ondan sonra diyor, hadi Mustafa mı ya? Borç istedim, vermedi. Ha Mustafa... Kötü birisi olsaydı borç isteseydim, verseydi çok iyi olacaktı. Mustafa'dan borç istesem, verse de vermese de Mustafa benim kardeşim. Düşüneceğim ben, diyeceğim ki Mustafa'dan borç istedim, vermedi neden? Yok ki versin, onda da yok. Olsaydı verirdi. Kardeşin için yetmiş mazeret bulacaksın biz buluyor muyuz yetmiş mazeret bir mazeret bulmuyoruz borç istedim vermedi. ben Mustafa'yı o zaman Allah için sevmiş olmuyorum ne için sevmiş oluyorum maddi cihette bana destek olsun diye destek olamadı Valla ondan kötüsü yok 40 yılın başında 1000 lira istedim vermedi hayırlı bir sonuç vermedi bak ama Ben eğer gerçekten Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ahlakına sahip olan biri olmuş olsaydım Allah Hadi, ama hemen sonra aç. İyilik görsem de görmesem de ben seveceğim Mustafa'yı. İyilik gördüğümde seveceğim, iyilik görmediğimde buğz edeceğim Mustafa'ya. E demek ki Allah rızası için sevmedim ben onu. Benim niyetim Allah rızası için olmadığından dolayı Allah beni meyhus etti. Kötü bir sonuç oldu, böyle oldu. Evet. Allahu Akbar. Allah Celle Şanuhu Hazreti Ali ile bizi karşılaştırsın ahirette düşman olarak değil ama ha, dost olarak karşılaşsın evet hasetçinin huzuru çabuk darılanın dostluğu yalancının ise yiğitliği olmaz demiş Hz. Ali Allahu akbar, Allahu akbar. hasetçinin huzuru haset ne demek İstanbul'da. karşıdaki kişinin elinde bulunan İmkanların ondan kaçması, kaybolması demek. Ama bunun yanında ne var? Bakalım kim hatırlayacak? Ya Rabbi ona ihsan ikram ettiğin gibi Allah'ım bana da ihsan eyle. Onun elindeki hikmet, keramet elinde olsun, devam etsin. Ama bir ucunda da bana ver ya Rabbi. Bende de azıcık bir şey olsun. Heh, bu hıpta bu. Hasetçinin huzuru olmaz. Neye de var? Neye bende yok? Yer durur kendi kendini. Yahu rızkı taksim eden Allah değil mi Celle ve Ale? Sen Allah'ın rızık taksimine daha ne yapmamışsın? İman etmemişsin. Allah Celle Şanuhu onu rızıkla imtihan eder, seni rızıksızlıkla imtihan eder. Hasetçinin huzuru olmaz. Çünkü Allah'a olan imanı tam manasıyla kemale ermemiştir. Demek ki Allah'a imanı tam manasıyla kemale ermeyen kişi huzur bulamaz. Nerede? Hem dünyada hem ahirette. Dünyada kurt gibi kemirir haseti. Ahirette de hasetçi olduğundan dolayı ne yapar? Direkman cennet yüzü göremez. Tabi Allah'a kalmış işi. Tevbe ettiyse Allah Azze ve Celle affeder. Allah bağışlayıcı. Hasetinden vazgeçerse Allah Azze ve Celle bağışlayıcı. Belki Allah Azze ve Celle meccanen bağışlayacak. Belki de hasetin, haseti kadar yakacak. Ceza gösterecek, çektirecek ondan sonra affedecek. Çabuk darılanın dostluğu olmaz. Bakıyorsun leblebiden nem kapıyor adam. Sen şöyle söyledin de onun altında bu niyet vardı. Bir de başladı niyet okumaya. Gazeteyi okuyamaz ama senin kalbinden geçenleri okumaya çalışır. Evet yalancının ise yiğitliği olmaz. Yiğitlik nedir kardeşler? Yiğitlik? Şecaattir yiğitlik. Kas kuvvetidir yiğitlik kızdığı halde intikam almaya muktedir olduğu halde bağışlamaktır yiğitlik. Yalan söyleyen kimse kaypaktır, yiğit değildir. Doğrularla yüz yüze gelmeyi ne yapamaz? Göze alamaz. Allah. Hazreti Ali radıyallahu anhun sözleri bak Kur'an değil. <gülüyor> Resulullah'ın hadisi değil ama Kur'an kadar, hadis kadar yaptırım gücü olan hak ve hakikate 12'den vuran sözler. Evet, bir başka sözü Ali radıyallahu Anhunun. Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun. Allahu akbar. Çok iyi Muhabbetliğiniz vardı aranızda, yediğiniz ayrı gidiyordu, içtiğiniz ayrı gidiyordu ama bir mesele oldu, adam senden ayrıldı. Buna diyor üzülme. Gerçek dostun mu, gerçek düşmanın mı bu şekilde ayırt etmiş olursun? Yani burada dostluk sınavına işaret ediyor Hazreti Ali radıyallahu anhü. Yavur filmlerinde Papaz nikah kıyarken Şöyle bir kelime kullanır İyi günde de Kötü günde de Beraber olmak şartıyla Ulan bak kafir diyoruz Kafir Nikah kıyarken Karıyla koca arasındaki manevi bağı Bağlarken ne diyor İyi günde de beraber olacağız Kötü günde de beraber olacağız İyiken iyi Sağlıklıyken, sıhhatliyken iyi ama hasta olduğunda ne yapacaksın? Sen ayrı yere, ben ayrı yere. Sepeti koluna, herkes yoluna. Böyle diyor değil. Bak yavur bunu böyle söylüyor. Neden Müslümanlar bunu kendilerine numune olarak almıyorlar? Evet. Düşmez kalkmaz bir Allah. İnsan Hastalıkla imtihan olunur, iflasla imtihan olunur, zenginlikle de imtihan olunur, sıhhatle de imtihan olunur. Demeyeceksin Efendime söyleyeyim, ya artık o adam iflas etmiş, bana ne faydası olur. Evet Allah Celle Şanuhu hikmeti gereği onu iflas ettirmiştir, bakalım sen nasıl tavır takınacaksın diye. Eğer sen ıhlaslı şekilde o kardeşin tökezlemesinde koluna girip ayağa kaldırmak için çalışırsan Allah Celle ve Ala hem onu ayağa kaldırır hem de senin ayakta kalmanı ne yapar kolaylaştırır. Eğer sen maddi menfaatler için kardeşini terk edersen Allah Celle ve Ala yardımını senin üzerinden ne yapar çeki verir. Vallahi ayakta durmak şurada kalsın, oturup kalamasın olduğu yere. Evet, bir başka sözü Ali radıyallahu anh'un. İnsanoğlu her şeyden daha çok terazinin kefelerine benzer. Artık eskiden teraziler kefeliydi. Şimdi terazilerde ne kalmadı? Kefe kalmadı. Bir tek e, nesnenin koyulacağı bir şey kaldı. Evet, ya cehaletiyle hafif Veya ilmiyle Ağır olur İnsanoğlu ya cahildir Ya alimdir Ya cehaleti sebebiyle Hafif meşrep olur Ne yaptığını anlamaz Ne yaptığını bilmez Karşıdaki insana davranışı Şer'i ölçüler içerisinde mi Yoksa değil mi Nefsani ölçüler içerisinde mi Bunu hesaplayamaz Çünkü cahil Allah ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Sakın sakın diyor cahil olmayın. Öyle değil mi? Heh. Yahut da ilmiyle ağır olur. Ama ilmiyle ağır olur demek 150 kilo olur manasına değil yani. Adam 40 kiloluk bir adamdır ama maşallah, barakallah ilim cihetiyle nerede oturacağını, nerede kalkacağını, nerede ne konuşacağını, nasıl davranacağını bilir. Evet. Bu da Laf anlamaz, halden bilmez kimselerden, cahilden dost tutulmaması gerektiğine işaret vardır. Bununla ne yaparsın, cahille arkadaş olmaz demek değil bu. Ama onu can dostu kendine tutmasın çünkü adam cahil. Dam diyeceği yerde samanlık der, milletin yanında seni ne yapar rezil kepaze eder. Yani istişare kuruluna ahmak seçilmez demek. İstişare kuruluna cahil seçilmez demek. Akıllı düşman ahmak dosttan yeydir kaidesini de atalar buradan çıkarmışlar. Düşmanın akıllı olsa ona akli yaklaşırsın, nakli yaklaşırsın adamı ilzam edersin. Karşıda onun da düşmanı var. Senin de düşmanın var. O düşman ikinizin de düşmanı. Ona söylersin ki kardeş bak biz birbirimizi yemeyelim. Bizden daha kuvvetli birisi var. İkimizin de düşmanı. Eğer biz tek yumruk, tek vücut hale gelirsek teke tek kendimizin yenemeyeceği kimseyi ne yaparız? Yeneriz. Çanına ot tıkarız. Ama biz birbirimizle birçok yerde hem fikiriz yani tabanda ve tavanda aynı havayı soluyabilen kimseyiz fakat fikir ayrıcalığımız var zikir ayrıcalığımız var fakat karşıdaki adam ikimize de düşman ne yaparsın karşıdaki düşmanını bu şekilde ikna edip onunla bir mütareke yaparsın bir barış anlaşması yaparsın Düşmanla ne yaparsın? Galebe çalarsın. İşte Hazreti Ali radıyallahu anhu alimlerle beraber oturup kalkılmasını cahillerden de el etek çekinilmesini ne yapıyor? Bulaşmayacaksın cahile. Cahili öğretmek için çalışırsın. Onu ilim sahibi yapmak için çalışırsın. Ama öyle bir durumu var ki adamın konuşması caiz olmayan yerde fikir beyan ediyor. Kaç defada söylemişsin ya kardeşim konuşma. Ben sana işaret edersem evet sen de bir iki kelime konuş burada dersen benim işaretim sebebiyle konuş. Ama burada bu kadar ilim ehli var. O ilim ehli düşünüyor. Acaba sorulan soruya nasıl cevap verelim ki on numara bir şey olsun, karşıdaki adam yanlış bilgilenmesin? Maşallah, barakallah, Sübhaneke'den haberi yok. Ama Allame-i Şembeki ne sorarsan hepsinden haberdar. Ama hiçbir tanesine değil? kitabı değil. Adam atıyor. İşte böyle kimselerden de teberri etmenin gerektiğini, alimlerin çevresinde Halkalar oluşturup onlardan Kur'an'a uygun, sünnete uygun, cemaate uygun ve insanların ihtiyaçlarına uygun meselelerin içtihat edilip çıkartılmasına, uygulanmasına sebep verecek durumlarla beraber olunması gerektiğini ne yapıyor? Söylemiş oluyor. Evet. Bir başka sözü Ali radıyallahu anh'unun mümin kardeşlerine karşı büyüklenme ona güler yüz göstermemeye başladı mı kişi mümin kardeşine büyüklenmeye ve ona güler yüz göstermemeye başladı mı Ondan yani kardeşinden ayrıldı demektir. Bak burada bize ne var? Nasıl davranacağımız kardeşler arasında, nasıl davranacağımızın anahtarı adeta teslim ediliyor. Mümin kardeşlerimize karşı ne yapmayacağız? Büyüklenmeyeceğiz. Demek ki onları küçük görmeyeceğiz. Bu kardeşlerimiz bizden az bilmiş olabilirler, bizden daha düşük seviyede <gülüyor> ilmi meselelerde yetişmemiş olabilirler. Onların sorularına, sorduklarına ne yapmayacağız? Alayvari şekilde yaklaşmayacağız. Öyle mi? Bunu da mı bilmiyorum be? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı neler sormuşlar? Hazreti Ayşe anamız Allah kalbimizden geçeni bilebilir mi ey Allah'ın Resulü deyip ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Selam. Aleykümselam Selam. Biz de kardeşimiz bize bir şey sorduğunda biz artık bayağı hani dört parmak e, alimlerin yanında oturduk da bir şeylerden haberimiz var ya onun çocuksu sorularını alayla ne yapıyoruz? Karşılıyoruz. Ya bu da mı sorulur Allah'a? Kim kim bunu sorar da ben bilemedim Mustafa bunu. Bugün günah keçisi sensin Mustafa. Ya Mustafa ben bunu senden ne yapmıyordum? Beklemiyordum. İşte bu büyüklenme. Bir de devamlı şekilde güler yüz gösteriyordun. Ama öyle bir şey oldu ki arkadaş evde belki eşiyle kavga etti. Sen selam verdin, senin selamını duymadı yahut da aldı selamını da sana duyurmayacak şekilde. Yahut da bakıyordu sanki seni gördü gibi ama farkına varmadı. Ha, ben selam verdim Mustafa'ya, benim selama cevap bile vermedi ya. Bundan sonra yüzüne bakmam illa billah. Hani iltemisli 70 mazeret bulacaktık. 70 mazeret bulduk. Olmadı. Şeytan geldi gene dürttü. Hani 70 birinci de şunu düşünecektik. Kardeşimin bir mazereti var ama ben bunu bilmiyorum. Vallahi bir tane bile mazeret bulmadım adamı <gülüyor> sahid selamete çıkarmak için şeytan vazifesini çok güzel yapıyor biz vazifemizi yapmıyoruz evet ne zaman kardeşini küçük görmeye başladın güler yüz tatlı dili ondan esirgediğinde ondan ayrılmışsın demektir diyor yani illaki ondan ayrılmak ne değil Mustafa, bundan sonra görüşmeyelim kardeş sen yoluna ben yoluma bu değil Buradaki ondan ayrılmışsın sözünün altında bir hikmet yatıyor. Yani ayrılmaya en büyük iki sebep bu senin davranışın. Birincisi kardeşine karşı büyüklenmen, onu küçük görmen. İkincisi de eski muhabbetini ona göstermemen. Ne diyecek adam? Ya daha önce ne yapıyordu? Adam sarım sarım oluyordu, sorum sorum oluyordu. Halimi soruyordu. Şimdi efendime söyleyeyim. Sadece selam veriyor, geçiyor efendime söyleyeyim. Kendi arkadaşlarıyla, kendi sevdikleriyle, dost tuttuklarıyla beraber oluyor. Demek ki artık bizim pabucumuz dama atıldı. Evet. Müminlerin arasına fitne ve fesadı sokan davranışların başlıcalarının ne olduğunu Hz. Ali radıyallahu anh'u böylelikle bize öğretmiş oluyor. Evet. Allahu akbar. Bir başka sözü Ali'nin la havle ve la kuvvete illa billah. Bakın şimdi. Evet. Bir kişiyi layığından fazla övmek riyadır. Dal kavukluktur. Layığından az övmekse ya dilsizlikten ileriye gelir ya da hasetten. Burada dilsizlikten ileriye gelir sözünden kasıt nedir sizce? dili yok değil ifade edemedi bak ne yapıyor Hazreti Ali bize bir doğruyu söylerken dahi eğer övemediyse diyor kardeşini ya ifade edemedi dost doğru şekilde ya böyle olur ya da haset eder onun için kardeşindeki hayırı ne yapmaz ortaya çıkarılsın ortaya çıksın istemez Görüyoruz şimdi. Layığından fazla övmek riya. Kimler övüyor? Bazılarını layığından fazla. Kainatın yöneticisi. Bütün ümmetin kendisine muhtaç olduğu kişi. Allahu ekber. Allahu ekber bütün ümmetin kendisine muhtaç olduğu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın yöneticisi de sadece Allah bak adam ne yaptı hem Allah'ın sıfatlarından bir sıfatı hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarından bir sıfatı sevdiği adama taktı sevdiği kişi de kim la havle ve la kuvvete illa billah evet Layığından az övmekse ya dilsizlikten, ifade edememezlikten ileriye gelir. Adam ne yapamaz? Herkes edebi konuşamayabilir. Herkes kelimeleri arka arkaya boncuk gibi dizemeyebilir. Meramını ifade edemeyebilir. Ya bundan dolayı o kimsenin faziletini, o kimseyi tanımadığı için söze getiremedi. Yahut da gerçekten biliyordu onun faziletini de. Çekemezlikten dolayı, hasetten dolayı onu ne yapmadı dile getirmedi. Ne yapıyordu? Hasetçinin huzuru yoktur diyordu, değil mi? Alirahü Allahü Vüce. İşte yine karşımıza geldi, faziletli kişinin faziletini ancak faziletliler anlar. Onlar dile getirirler. Evet. Allah-u akbar, Allahu akbar. Wallahi, Allah-u Allahu allah Allah-u Ekber, Allah Ali'ye radıyallahu anhu ne kadar isterse o kadar merhamet etsin. Amin. <gülüyor> Allah-u Ekber, ne diyor bakın? Kaç dakika oldu? 36. İyi daha hemen hemen bu kadar da konuşabiliriz ya. <gülüyor> evet, insanlarla öyle geçinin ki, öldünüz mü size ağlasınlar aa müminlerin müminlerin kendisine dayanak olduğu kimse gitti desinler Ebu Hurayra radıyallahu anhu Cafer ibn Ebi Talib radıyallahu anhu muktede şehit olduğunda ağladı. Ne dedi? Vallahi herkes ölüsüne ağlıyordu ama Cafer'in ölüsüne herkes ağlıyordu. Cafer'in şehadetine herkes ağlıyordu. Herkes kendi ölüsü için ağlıyor. Ama Cafer için herkes ağlıyordu. Neden? Çünkü Cafer radıyallahu anhu gariplerin babasıydı miskinlerin babasıydı ben açlıktan dolayı baygınlık geçiriyordum yolun kenarına düşüyordum açlıktan dolayı herkes gelip benim boynuma basıyordu neden o günde hani biz makası verirken öperiz öyle veririz ya birisine bıçağı verirken bu Cehaletin göstergesi ama bugün hala köylerde böyle bir durum var. Neymiş efendime söyleyeyim? Bıçağı öpmeden verirsen, makası öpmeden verirsen ömrüm kesilirmiş. Keskin iki alet. Allah muhafaza buyursun. Öpmeden verirsem ömrümden ömür ne yapar? Kesilmiş olur. Böyle saçmalık olur mu? İşte o günün Arapları da bir kimse Yolun kenarında bayılmış bir vaziyette ise yahut da e, istenmeyen bir durum şeklinde yol kenarında düşmüşse gelip onun boynuna basıyorlardı. Diyorlardı ki bu cinlenmiş bunun cinni çıkıp da bize ne yapmasın sarmasın bize isabet etmesin. Vallahi diyor ne cinliydim ne de diyor saralıydım açlıktan diyor düşüyordum ama ne zaman <gülüyor> Cafer ibn Abi Talib radıyallahu anh beni görüyordu <gülüyor> ya Eba Hureyre beni takip et diyordu vallahi kalkıp takip ediyordum ve Cafer'in evine gittikten sonra bir ziyafetle karşılaşıyordum ha, ziyafette bal baklava börek değil yani karnını doyuracak, evinde bulamayan nesneleri buluyordu, ziyafet addediyordu. İki kişi diyor benim halimi anlıyordu. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisi Cafer ibn Ebi Talib. İşte Cafer'in şehadetinden sonra her kez ağladı Medine-i Münevvere'de neden? Çünkü Cafer'den hiç kimse ne yapmamıştı en ufak bir zulüm görmemişti miskinlerin babasıydı evet sağ kaldınız mı sizin için sevgiyle çağrışsınlar yani öldüğünde insanlar arasında öyle tanın öyle bilin ki öldüğünde ağlasınlar eğer ölmek, ölmüyorsan, ölmemişsen onların arasında yaşıyorsan ismini ne yapsınlar? Sevgiyle birbirlerine söylesinler. Şimdi ne oluyor? Birisi ölüyor. Duyuluyor. Elhamdülillah diyor. Bir ee, mütekebbir zıbardı gitti deniyor. Öyle değil mi? Kötü olan birisi geberip gittiğinde Ümmet kurtuldu, halas oldu. Geçenlerde, geçenlerde baya birkaç sene oldu. <gülüyor> Büyük başlardan bir tanesinin öldüğü haberini işittim, secdeye vardım. Dedim elhamdülillah. Büyük bir zalimden kurtuldu ümmet. Çünkü adam ihtilal yaptı, ihtilal yaptı. Yaptığı ihtilalde din düşmanı olduğu için Müslümanlara etmediği azayı, cefayı, zulmü ardına bırakmadı. Allah Azze ve Celle yaptıklarını burnundan getirsin. Onu tanıdınız siz. Evet. Öldüğünü öyle insanlar arasında iyi kimseler olarak tanının ki siz öldüğünüzde ağlasınlar. Ama yaşıyorsanız hayırınıza dua etsinler. Sizi arayıp hal hatır sorsunlar. Meclislerinizde, meclislerinde olmanızı istesinler. Sizin sohbetinizde bulunmayı özlesinler. Var mı öyle bir kişi içimizde? Baba yiğit. Allah razı olsun. İnşallah halisane bir şekilde söylemişsindir. Yoksa yarın bu sözünden dolayı Allah katında sigaya çekilirsin. Ama yemin olsun ben şu cemaatin içinde bir kişiyi tanıyorum. Ve gerçekten eğer o kişi Aramızdan kaybolursa Allah'a yemin olsun onu çok ararız. En azından ben ararım. Subhanallah. Evet Ali radıyallahu anhu şöyle diyor gene devamlı şekilde. Seni ıslah etmeyen bilgi sapıklıktır. Sana faydası olmayan mal da vebaldir. Allahu ekber, Allahu ekber. Seni ıslah etmeyen bilgi sapıklıktır. Çok biliyor adam ama bir bakıyorsun ki fasık birisi. Yani bilgisi ona ne yapmamış, menfaat vermemiş. Kemefel-hilmari yahmilu asfara. Ciltlerle kitap yüklü olan eşeklere benzetiyor Allah Celle Şanuhu böylelerini eşeğe taş da yüklesen kitap da yüklesen Kur'an da yüklesen kurma da yüklesen su da yüklesen kendin de üstüne binsen sadece o yükün ağırlığını çeker öyle mi? sadece o yükün ağırlığını çeker. İşte insan bildikleriyle amel etmezse bildikleriyle amel etmezse öğrendikleri onun için sadece ne yapar? Sapıklık olarak karşısına çıkar. Sapıklığını arttırır. Televizyonlarda görüyoruz bazılarını. Ben kitabın diyor ortasından diyor okurum. E ee, kitabın yan tarafından okuyunca caiz olmuyor mu? Fatiha kitabın yanında değil mi? Sağ tarafından birinci sayfada. Kulhuvallahu kul kul nas kitabın sol tarafında en sonunda değil mi? Adam ne yapıyor şimdi? Arapça biliyor. Araştırıyor nerede kalmış kışın kıyıda, köşede, bucakta sıkışmış, batıl bir şey varsa hayra yaramayacak, cımbızla çekip onları çıkarıyor insanlara. Bakın bu da var. Ama o söylediklerinin hiçbir tanesi Kur'an'la sünnetle paralellik ne yapmıyor arz etmiyor. Bu adamın bilgisi ne kendisine fayda veriyor ne de bizim yaralarımıza melhem oluyor. Evet böyleleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allahumme inni euzubike minal ilmi la yanfa'uni. Allah'ım bana menfaati dokunmayan ilimden sana sığınırım. Bak peygamber efendimiz ilimden Allah'a sığınıyor. Ama hangi ilimden? Menfaati dokunmayan ilimden. Resulullah Aleyhisselatü zamanında mescidi i e, Nebevi'de bir adamın etrafına toplanmışlar. Ağzına bakıyorlar adamın. Ve konuşuyorlar kendi aralarında. Allah allame bu diyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geliyor, görüyor bunların bu halini. Hayretine gidiyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Soruyor. Bu adam diyor neyin allamesi? Cevap veriyorlar. Ya Resulallah bu adam kim kimin oğlu, kim kimin dayısı, kim kimin teyzesi, kim kimin halası, kim kimin emnisi, kim kimin eniştesi. Hepsini biliyor kırk batın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor o zaman? Bu diyor öyle bir ilim ki bilmeyeni diyor cahil kılmıyor. Bilen de diyor fazilet sahibi olmuyor. Ne olacak? Benim... <gülüyor> Babam Ebu Leheb olsaydı ne olurdu? Benim için bir nakısa olur muydu? İkrime radıyallahu anhunun babası kimdi? Resulullah'ın babası kim? Ali'nin babası kim? Bunlar boş şeyler. A babu ecdatla övünmek, soyla, sopla, sülaleyle fakırlanmak caiz olmayan bir şey. Biliyormuş. 40 babasının, 40 baba sonrasının adının Hunne olduğunu adam biliyormuş. Hunne değil de Qinne olsaydı ne olurdu? Kabul etmeyecek miydin onun evladı olmayı? La havle illa İşte faydası olmayan malda vebaldir. Allah Azze ve Celle'nin sana ihsan ve ikram ettiği malı Allah Azze ve Celle'nin yolunda eğer harcamazsan ahirette ne yapacak? Allah bunu senden soracak. Dünyada da fukara hakkını senden alamadı diye sana düşman olacak. Bir zengin var köyümüzde maşallah barakallah zekatını veriyor sadakasını çıkarıyor uşurunu çıkarıyor fazlalıktan ikram ediyor ihsan ediyor herkes onu seviyor eğer o kimsenin malına bir zarar gelecek olsa adam ne yapıyor onu engelliyor kurt gelse koyununa hemen ne yapıyor kurdu kovalamaya çalışıyor hırsız onun malını çalacak olsa önüne çıkıyor ama öyle bir adam düşün ki çok zengin ama Allah'ın hakkı olan zekatı çıkarmıyor bir hakkın. Uşur vermiyor, sadaka vermiyor, da bulunmuyor insanlara. Malı yanmaya başlasa kaç kişi gider onun malını söndürmeye? Vallahi herkes dua eder Allah'ım elinden alın. Yansın. Kurtlar bütün koyunlarını sürsün, öldürsün. Ve malı elinden heba olsun, gitsin. Herkes böyle şekilde dua eder. Etmez mi? Eder. Neden? Çünkü bu adam onların hakkını ödemedi. Allah azze ve celle bu şekilde şer'i yönden ödenmeyen hakkı, malı bu şekilde senin elinden yine çıkarır. İşte ne yapmadı? Sen Allah'ın Celle Şanuhu sana ikram ettiği malı bir hakkın harcamadın, yerine sarf etmedin, bu vebal oldu. Hem dünyada bir sürü düşmanın oldu konundan, komşundan, hem de ahirette Allah'ın Celle Ala emirlerini yerine getirmediğinden, cömert davranmadığından dolayı azaba ne yapacaksın, düçar olacaksın evet dünyadaki faydası yani mal kişiye dünya ve ahirette fayda verirse makbuldür dünyadaki faydası cömertliğinden dolayı herkesin ondan memnun olmasıdır işte cömert birisi öldüğünde herkes ağlar kim müracaat edeceğiz der kaldık efendime söyleyeyim zalimin eline kaldık cemrinin eline hiç kimse ne yapmaz o adamın ölmesini istemez ama ahiretteki faydası ise o kişinin cömertliğinden dolayı kurtulup cennete gitmeye vesile olması vardır. Allahu ekber. Ali Ali radıyallahu anhu. Bakın ne kadar güzel söylemiş. Ayıbın en büyüğü ona benzer bir ayıp sende varken başkasını senin ayıplamandır. La havle ve la kuvvete illa billah. Kendisi muhtacı himmet bir garipte de kaldı ki gayriye himmet ede. Kendi gözündeki merteği diyor görmez el alemin gözündeki diyor çöpe seyirdir. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Bu da Haddini bilmemenin ve terazisi düzgün olmamanın, maslahatı gözetememenin kusur araştı araştırıcısı olan kimsenin yapmış olduğu en büyük gaflardan birisidir. Bir kabahat bende var. Ben sana diyorum ki sen niye bu kabahati işliyorsun? Sen demez misin bunca kimsenin arasında? Ya hocam bu kabahati sen de işliyorsun. Geçenlerde ne yaptık? Pikniğe gittiğimizde sen namazı kılmadın. Ne cemettin, cemutaakdir yaptın, ne cemutaahir yaptın. Ama millet namazı kıldı. Derse benim kabahatimi adam söylerse ne cevap veririm ben? Eğer ben namazı geçiriyorsam namazı geçiren adam için bunu söyle, söyleyemem söylememem lazım ama insan unutabilir unutan adam hatırlatılmalı evet ve bugün bu bizim en çok uyguladığımız meselelerden birisi Kendimizde olan kusurları görmüyoruz. Başkalarının kusurlarını deşifre etmek için ortaya çıkıyoruz. Bir de birkaç kişiyi de yanımıza çekip onu rezil kepaze etmek için uğraşı da veriyoruz. Allah bizlere hidayet etsin. Ne kadar oldu Mustafa? Hocam 54 dakika oldu. Tamam burada kalsın inşallah bir dahaki haftaya ne yaparız devam ederiz çünkü Hz. Ali radıyallahu anhu'nun bu nasihatları, bu vasiyetleri bizim ufkumuzu genişletmeli hayatımıza tatlılık ve süs katmalı yani sadece bunları e, konuşmak yeterli değil sadece dinlemek yeterli değil Aa, bunları biz hiç duymamıştık maşallah Allah Ali nelerden de konuşmuş demek insanı ne yapmıyor kurtarmıyor Allah Azze ve Celle duyduklarımızla işittiklerimizle söylediklerimizle amel etmeyi nasip etsin Rabbimiz Celle ve ala kardeş olmamızı yarın ahirette birbirimize şefaat etmemizi bize nasip etsin ve sallallahu ala nebina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vanan elhamdülillahi rabbil alamin. ve selamu aleyküm ve ve